مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا ما كنا نهدى لولا ان هدانا الله وما توفيقي واتصامي الا بالله لقد جاء رسول ربنا بالحق Sallu ala Rasulina Muhammed Allah'ım salli Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allah'ım salli Sallu ala şefi'i izhunu Muhammed Allah'ım salli ala salli ala salli ala salli ala Muhammed. Ve sahbiyyye salli muhammed. A'udü billahi sem'i ala alimim min ash Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. hatta idha futihat ve majudu ve min kulli hadabin yensilun. Sadaka Allahu al-azim, Allahumma fa'na bil-Qur'an azim Fe barik lana rabbil alamin. Estağfirullah el-hayy el-kayyum. Hacan tokom bilhaye el kium, eli la mutabda, fedefat oan kum suab e la hul ve la kuvvete elab la ilâhi alâhi alâhi kıyametin yakın alametlerinden, kıyamete en yakın olan büyük alametlerden, alâhi alametten biri olan alâhi ve me'cuc kabilelerinin dünyaya saldırmaları. alâhi onlar da dünyadalar. Settin yarılıp, arkasından çıkarak insanlara zarar vermeleriyle alakalı alamet hakkında olacaktır. İnşaAllah-u Rahman ee, Yakubül Çerkil Hisari Hazretleri'ni ziyarete gidiyoruz. Naksimend Hazretlerimizin halifesidir. Ee, Silsilemizin büyüklerinden, ondan sonra inşaAllah. Alaaddin Attar Hazretleri'ni ziyarete gidiyoruz. Nakşibendi Hazretlerimizin damadıdır ve halifesidir. Ondan sonra Kadı Muhammed Zahid Hazretleri ona yakındır. Ondan sonra i̇mam Tirmizi Hazretleri, Hakimi Tirmizi Hazretleri, büyük veliler, Hakimi Tirmizi Hazretleri Rabbül İzzeti bin kere mana aleminde görmüş. Bin kere. Hakimi Tirmizi, velilerin başbuğularından çok büyük velidir. Nakşibendi Hazretleri de onun ruhaniyetinden 10 on sene kadar manen yetişmiştir. Bir dua ile Allah bin belayı defeder. Bir sene Allah seni belalardan emin eder. Dostlarına bunları ilham etti. Dostları bize tebliğ etti. Öğrettiler. Niçin? Bizi sevdikleri için. Biz de size duyuruyoruz. Neden? Sizi seviyoruz Allah rızası için. Bizi bu cemaatlere gelenler belalardan korunsun inşallah. Allah'ın azabı gazabı, laneti belası dinsiz, imansız, Müslüman düşmanların üzerine olsun inşallah. Biz bu niyetle size bunu öğretiyoruz. Bundan sonra dersimizde Yecüc ve Mecüc ile ilgili kıssa biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Evvela settin binası olayı geçiyor. Ondan sonra settin yıkımıyla kıyametin yaklaşması hadisesi. İkisi de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hazreti Zülkarneyn peygamber olduğu ihtilaflı ise de büyük bir zat olduğu ittifaklıdır. Dünyanın doğusuna, batısına malik olmuş Dört hükümdar bu zamana kadar gelip geçmiş olan İkisi Müslüman, ikisi kafir İki Müslümanın biri Süleyman aleyhisselam, biri Zülkarneyn aleyhisselam Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde kef suresinde فُمَّ اَتْمَعَ Ben ona sebepleri müstehkar kıldım Böylece ona imkanlar verdim Diyor. Zülkarneyn Hazretleri Bu şimdi tabi bu İskender diyorlar Büyük İskender diyorlar falan falan. Bunlar hikaye. Bunlarla alakası olan bizzat değil. Bunların dediği işte İskender falan dedikleri Roma tarihi, 2000 sene, yani İsa, Aristo döneminde bir İskenderden bahsediyorlar falan. Bunlar yakın tarihler. Kuranda geçen Zülkarneyn Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetindendir. Yani İbrahim Aleyhisselam dönemi 5000 senedir şu anda. Yani 5000 sene. Nerede Roması, Rumu, İsa Aleyhisselam, Aristo, Maristo ne alakası var 5000 sene evvel? Hazreti Zülkarneyn 5000 sene evvel Allah Teala ona büyük imkanlar verdi. Allah Teala ona dünyanın hakimiyetini lütfetti. O İbrahim Aleyhisselam'a iman etti. İsmail Aleyhisselam'la beraber iki peygamberle Kabe'yi tavaf etti. Kabe'yi tavaf etti ve Mekke'ye girerken atından indi, yaya gitti. Dediler işte efendim yorulacaksınız. Sıcak iklim, tabii çöl dedi Allah'ın halili dostu İbrahim Aleyhisselam bulunduğu yerde ben nasıl binekle gideceğim. Hürmet etti, tevazu etti. Dünyanın tek hükümdarı olduğu halde alçakma yaptı gösterdi Allah için. Men tevaada'llahi rafa'ullah. Allah için alçalanı Allah yükseltir hadis-i şerifine mazhar oldu. Allah Teala da İbrahim Aleyhisselam'ın bereketiyle duasıyla ona bütün dünyayı açtı yolları. Hızır Aleyhisselam da teyzesinin oğlu Hazreti Zülkarneyn'in bütün orduların başında Hızır Aleyhisselam giderdi. Hızır Aleyhisselam o zaman sağ. Bu ağabey hayat meselesi biliyorsunuz. Bir su var, e, o sudan e, içen dokunan işte canlanıyor, i̇şte o sudan içen uzun yaşıyor hesabı. Zülkarneyn de o suyun peşinde Allah Teala bir sebep yaratmış o sudan ağabey hayat. Duyuyorsunuz ağabey hayat çok geçer, hayat suyu. O sudan zulümatta karanlıklar vadisinde tabi isabet edebilse ee, o da yaşayabilecekti tabii. Hızır Aleyhisselam hala maşallah dünyayı yönetiyor Hızır Aleyhisselam. Ta Deccal'a bile neler yapacak Hızır Aleyhisselam. O o hayat suyundan e, nasibini aldı. Tabii Zülkarneyn malı var, kuvveti var, orduları var, silahları var. Dünya emrinde ama işte tabii elde olan beyde olmaz işi. Abi hayatı bulamadı. Mektubat'ta İmam Rabbani'nin beytinde geçer. Ve Zülkarneyn ilem yazfar bima'in Zülkarneyn malla kuvvetle bu kadar imkanı vardı ama hayat suyuna ulaşamadı diyor. Ama Hızr Aleyhisselam'a nasip oldu abi hayattan, o bir yolculukta, karanlık bir vadide ona nasip oldu, Zülkarneyn bulamadı onu. Onun için Zülkarneyn Hazretleri tabi vefat etti. Ama uzun bir tarih hakimiyet sürdü. Güneşin doğduğu taraflara da gitti, güneşin battığı taraflara da gitti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Sebeplere e, tabi oldu. İmkanlar Allah Teala ona müsaakar etti tabi. O zamanki imkanları onun tabi kudretten olan melekler destekli yardımlar tabi şimdiki imkanları çok sollar. Hatta ayda belg'e beynes sed değil. İki dağın arasında böyle iki settin arasında bir yere geldi. Ve cide min ma kavmen la yekâdûne fkâhûne kavlâ. O iki settin ön tarafında bir topluluk buldu. Hiç ne lisan biliyorlar, ne bir şey anlıyorlar, bir laf-söz anlamığa da Sonra onların bir tercümanı, işte anlaşmaları için aradan birisi Geldiler, dediler, Kâlu yâdelkarneyn Dediler ki, Eyzülkarneyn, in ye'cûce ve me'cûc Müfsidu fil ard O setin çekileceği bölgede İki dağ arasında tam set yapılıp kapatılacak bir yer müsait durum var ama O güç ister. Yani iki dağın arasını kapatmak büyük imkan ister o zamanki şehris, şimdi bile bu imkan zor iki dağın arasını kapatmak desen kolay iş değil. Dediler burada yecuc mevcut diye iki kabile var. Şimdi konuşalım, neyi konuşalım, yecuc mevcut insan mıdır, cin midir meselesine gelince ehl üstünde göre yani alimlerin ekserisinin görüşüne göre yecuc mevcut insandır. Aynı bizim gibi insanlardır fakat bazı suret değişiklikleri, tip değişiklikleri olur. Biraz tabi Moğol tipli, yani tip olarak hadislerde tarifleri geçtiği üzere, yalnız soyları, e, neseplerini konuşacak olursak, nesepleri Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'ten gelir. Şimdi Nuh Aleyhisselam'dan öncesinde Yecüc Mecüc var mıydı? Yoktu. Çünkü olsaydı, tufanla bütün dünya deniz olduğu zaman onların hepsinin helak olması gerekirdi. Dolayısıyla, Tufandan sonraki bütün yaratıklar, bütün insanlar kimden geliyor? Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan geliyor. Onun için, nasıl ki şu dünyada şimdi Adem Aleyhisselam'ın çocuğu olmayan bir tane yok? Aynı itibarla Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu olmayan da bir tane yok. Şu anda dünyada herkes iki, en azından iki peygamber çocuğudur. Bir Adem Aleyhisselam ilk baba, ikinci baba Nuh Aleyhisselam. Çünkü Nuh Aleyhisselam Tufanla dünya gark olunca kalan üç oğlu kaldı. O üç oğlundan türedi bütün alem. Ee, üç oğlunun adı Sam, Ham, Yafez olarak geçiyor. Şimdi tabii ki e, Sam, Arap milletinin, Acem milletinin ve Avrupa, Rum dedikleri Avrupa. Bu toplumların babası Sam. Onlar oradan geliyor. Sami ırkı derler mesela. Sam oradan geliyor. Ondan sonra Ham'ın çocuklarında Kıptiler, Mısır Kıptileri, ondan sonra Berber, Sudan, bu siyah iklim bütün, Afrika geliyor. Yafes, e, Türk milleti Yafes'ten geliyor. Türk milletinin soyu nereye dayanıyor? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes. Onlar mübarek insanlar, üç oğlu da mübarek. Yecüc Mecüc'ün da soyu nereye dayanıyor? O da Yafes'e dayanıyor. Yani ne anlıyoruz? Cin falan değiller. İnsanlar bizim gibi. Diğer rivayetler varsa da mutemet değiller. Yani güvenilir rivayetler değiller. Biz de onun için onları size ne yapmıyoruz? Efendim? Nakletmiyoruz. Kafaları karıştırmanın bir anlamı yok. Onlardan insanlar, şimdi o millet Zülkarneyn'e şikayet edildiler. Dediler ki, burada yecüt mevcut iki kabile var. O zaman tabi onlar çok değiller. Şimdi çoğaldılar. Dünya zülkarneyinden bu yana beş bin sene geçmiş. Nesil ne kadar artar? Müfsidûne fil ard. Yeryüzünde nefesat çıkarıyorlar. Yani orayı da o zaman da karıştırıyorlar ortalığı. Diğer millet e, bunların baskısı altına kalıyor. Yiyorlar, içiyorlar. Her tarafı kırıyorlar, geçiriyorlar. Bir acayip bir toplum. Feline cealleki harcen. Biz sana bir karşılık verelim dediler. Yani harçlık derken şimdiki yol açlığı değil yani. Biz sana neyse yani vergi gibi bir şey verelim. Onlarla bizim aramıza bir set yapsan bak onlar derler şu yarıktan iki dağın arasındaki yarıktan çıkıyorlar. Bütün bizim o evimiz ocağımız mahvoluyor gidiyoruz. Onun için şu set olsa onlar orayı aşamazlar. Yani o zamanki imkanlarla aşamazlar. E aşamayınca da biz de bir rahat ederiz. Onlar da o taraf onların olsun. İkide bir bu tarafa saldırmasınlar ya. Dediler. <gülüyor> Zülkarneyn azizleri. "Kâle <gülüyor> mâ mekenni fî rabbî Rabbimin bana verdiği imkan sizin bana teklif ettiğiniz vergiden daha hayırlıdır." Ben Zülkarneyn'im yani Allah bana ne ordular vermiş. Dünya emrinde. Cinler emrinde acayip imkanları var. Fe'inuni bi kuvvetin. Ben sizden para buluş istemiyorum da, bana biraz kuvvet yardımı yapın. Yani çalışın. Hani ne diyorsunuz şimdi? Para gücü var, bir de insan gücü var. Ben sizden diyor param mara da, insan gücü olarak çalışır mısınız bu işte? Çalışırız, tartışmaz olur muyuz? Bu yecüc mecücden kurtulalım dediler. Fe'inuni bi kuvvetin. Ece'al beynekum ve beyneum radma. Siz set istiyorsunuz, ben size setten de daha kuvvetli bir şey yapacağım dedi. Aranızda tam bir hicap olacak. Onlar hiç daha aşamayacaklar. Atuni züber al hadid. Bana demir parçaları getirin dedi. Böyle demir kütleleri, parça parça demirler. O zaman o kadar demirler getirdiler. Hatta izâ sa'wa beynes sadefeyn İki dağın böyle uçları var. İki dağ yüksek. Arada böyle bir yar var, yarık var. Şimdi o yarığın tamamını demir parçalarıyla sıfırladı yani. Düzledi dağ. Bu çok büyük bir kuvvet ister. Şimdi yapılacak bir şey değil. Kalem fuku. Şimdi dedi üfleyin. Körüklerle o demirleri eritecek. Kur'an'dan ayet okuyorum size. Bunların hepsi kef suresinde. Açsanız mealden, görürsünüz. Hatta izâ cealehu ne aran? Körükle, körükleye, körükleye demir parçalarını kızdırdı, kızdırdı diyor. İki dağın arası ateş oldu diyor. Yani kıpkızıl, demir kızıl oldu artık. Kâ lâ tûni aleyhi kıtra. Dedi ki, şimdi getirin bana dedi. Ta tepenin üstünden aşağı bakır dökeceğim dedi. Demir eritti, üstünde bakırı, kurşunu kalayladı en daha buna çıkmaya güç bulamazlar dedi ve mestağu daha bunu delmeye de imkan bulamazlar dedi. Bunları kapattım buraya dedi. "Kale, hâda Rabbi, bu benim Rabbimin size acımasıdır" dedi. Şimdi o rahmet bize miymiş? He Ya bize kadar geldi mi o rahmet şimdi? Tabi geldi. Şimdi ne rahatsız değil mi? Nere adı yine aramızda bizim bizim aramızda da yiygüç meçhuçlar var yani. Hırsız, gazçı bilmeyene, milleti kırıyorlar, geçiriyorlar, Ne ne zor zorun var senin ya? Yiygüç meçhuç'u görmemişsin de oyun yapıyorsun ya. Allah salacak yiygüç meçhuç başına kıyamet yakın. Yiyecekler, içecekler, biçecekler seni, memleket bırakmayacaklar ya. Sen ne işin var Allah belanı vermemiş şükretsen Allah'a ya. Ama yok millet durmaz. Ama bu Allah Rabbimin rahmetidir. Bu yecüc yani sadece o etrafındakiler değil, bütün insanlık ne oldu? Kurtuldu. O zaman o etrafındakilere saldırıyorlardı. Şimdi geçmiş beş bin hep buraları ne edeceklerdi yani? Ne, ne millet? Bir tanesi bin çocuğunu doğurmadan ölmüyor. Bir tanesi bin tane zürriyet görmeden ölmüyor. Öyle senin benim gibi doğum kontrolü yok. Üç çocukla, iki çocukla, bir çocukla durmuyor ki. Kim baş edecek yani? Bu Rabbimin rahmetidir ama feizâ âde Rabbî Rabbimin kıyamete yakın vadi geldiği zaman Zülkarneyn'in sözü Kef Suresi'nin son sayfası. Jaelev <gülüyor> dekka ancak Rabbim bu setti paramparça edecek dedi. O zamana kadar bunlar buna güç bulamayacaklar. Ve keâne va'dü Rabbî hakka. Benim Rabbimin va'di hak olmuştur. Ne buyurdu Allah Celle Celaluhu? O kesin olmuş bitmiştir. Kimse onu bozamaz, değiştiremez. Şimdi... insanlar bu meselede ihtilaf ettiler. Alimler bir çözüm getiremediler. Birçok alimler hayrat, hayran şekilde kaldılar. E, milletten de sualler çoğaldı. Ya ve ne var? E, bu Zülkarneyn set yaptı. E, arkasına yecücü mecücü kapattı. Bunlar neredeler? Millet bunu sormaya başladı, aramaya başladı. Bu sefer bazı hocalarda şöyle bir fikir var. Bazı hocalarda, yanlış. Eski hocalardan bahsediyorum yani. Şimdi de var zaten şimdikiler. Daha da bozukları çıktı şimdi. Şimdi adam diyor ki, ya diyor ben şimdi bu adama bir aklının ereceği bir yorum getirmezsem herif inkar edecek. Ne yapayım? İyisi mi ben buna bir formül bulup kafasının alacağı şekilde bir şey göstereyim adres göstereyim Allah Allah Ya İslam kayba imandan ibarettir amentü billah diyorsun Allah'a gördün de mi inandın ya ve melâk edeyim meleklere iman gördün de mi inandın ya vel yemilâhir ahiret gününe çıktın da mı inandın ya e, amentünün üç tanesi zaten hiç görmediğimiz şey altının yarısı kayıp e şimdi ahiret dedim mi binlerce kayıp var ahiretten haber okuyoruz ayette hadiste hepsine inanıyorsun anladık da e ben şimdi bunu aklım ermiyor yani nasıl inanayım e ne yapayım inanma niye Na, inanmayayım da ne yapayım e cehenneme git ben ne yapayım Allah buyuruyor ki "Femen şefe lümin ve men Ben kitap indirdim, peygamber gönderdim diyor. Yine Kehf suresinde "İsteyen inansın, isteyen inkar etsin." Hani siz demiyor musunuz? Hürriyet var, özgürlük var. Allah cehenneme girme özgürlüğü de vermiş. İnna a'tedna liz zalimin Bak isteyen inansın, isteyen inkâr etsin dedim ama size bir inkar etme hürriyeti, özgürlüğü tanıdım ama ben imanı kimseye cebri icbari mecbur etmedim ama ahirete çıktığınız zaman da isteyen cennete gitsin isteyen cehenneme gitsin demeyeceğim yani ama o zaman nasıl bu istek özgürlük olmadı ki ya e sen bilirsin şimdi burada özgürsün isteyen iman etsin isteyen inkar etsin. he ama o zalimlere ne hazırladık inkarcılara ateş hazırladık ahirete çıktığın zaman da inkar mı ettin mecburi istikamet cehenneme zümera yürü bakalım denecek e hani özgürlük vardı? E biz sana isteyen inkar etsin dedikse de peşinden nereye gideceğini de haber verdik. Ama sen zaten inkar edince ahiret yok dedin. Yok deyince bu, bu ahiret çıkışını yoksaydın. E art Onun için ne korktun ne endişelendin. E şimdi tabii ki e biz seni gönderiyoruz cehenneme. Ne diyeceksin? Nasıl itiraz edeceksin? Mevla kimseyi aldatmıyor ki. Buyuruyor, isteyen inansın, isteyen inanmasın. Şimdi Kur'an, gayba imanı teklif ediyor bize. Görürsem inanırım, görmediğime inanmam. Aklım ererse inanırım, ermediğine inanmam. Var mı böyle bir şey ya? Böyle bir din iman var mı ya? He o zaman, e şimdi millet ye'cüz, me'cüz nerede? Allah Allah, ye'cüz, me'cüz dünyada. Daha adres istiyorsan, settin arkasında. E set nerede? Pire'nin anası. <gülüyor> set nerede? Onun da adresi var. Özbekistan tarafından Hindistan tarafına giden güzergahta haritada o tarafta. Yani harita olarak çünkü Kur'an'da söylüyor. Ne tarafa giderken uğradığı bütün o adresler, o yorumlar diğer bu ümmetten bile sahabeden bile setti gören oldu. Setti gören oldu yani bu ümmetten. Tarifler o istikamette. E, anladık da o cevendi şimdi. E, ne anladın? Anladık da diyor bunun suyu nereden geliyor diyor yani. Bu değirmen neyle dönüyor diyor adam diyor yel değirmeni diyor. O da diyor anladık da diyor suyu nereden geliyor diyor. E sen bunun yel değirmeni olduğunu da suyunu niye soruyorsun hala? Yel rüzgar demek de ha? Yani rüzgarla dönüyor diyor bu diyor yel değirmeni anladık diyor. Ama suyu nereden geliyor diyor. Rüzgarın suyu mu sorulur yani? E şimdi sana diyoruz ki gayba iman edeceksin e? Adresi nerede diyoruz sana ki burada. E ben görmüyorum. E kardeşim sen neyi görüyorsun o zaman? Melekleri görüyor musun? Cinleri görüyor musun? Ne olacak yani? Cinler var. Şimdi şurada oturan adamdan fazla melek var. Zaten her adamın kendi üstünde kaç tane melek var. Şurada iğne atsan yere düşmez cin var. Dünya dolu. Kur'an söylüyor cin sureci var. E sen o zaman. Hiçbir şeye inanmazsın ki. Sen zaten fizik, metafizik bilmem ne kafayı yemişsin ya. Ben ne yapacağım sana yani? Ben şimdi kimseyi zorla inandıracak değilim. Milletin inanması için de kendi kendime de bir şey uyduracak değilim. E şimdi bazı hocalar buna bir çözüm bulmaya kalktı. Ne diyor? Ya millet gavur olur şimdi. E ne yapayım gavur olursa? Allah Allah. E biz buna bir şey diyelim de yani Millet set var yh 3 var ya Kur'an'da var şimdi Kur'an'da olmasa zaten hadis olsa ne diyecekler biliyor musun? Hadis olsa diyecek ki zayıf hadis. Ha, hadis olsa zaten yedilerdi bu işi. Hepsi çıksa ilahiyatçılar falan. O hadisler kaç yüzyıla sonra yazıldı. Yok uydurmadır diyecekler sıyrılacaklar. İşin kolayını bulmuşlar. Ama şimdi Kur'an'da var deyince e, tabii şimdi ona inanmak lazım demek zorunda kalıyor. İnanınca da yorum geliyor. Nerede bu? düşünüyor Ya diyor bu çinliler diyor ya. Çinliler var ya diyor. Set de var Çin'de. Ne setti o? Çin setti. Özül Karnen setti de değil ki. Şimdi Kur'an-ı Kerim demin okuduğum ayetlerin lügat manası verdim size tek tek meallere bakın. Çin setti demirden mi yapılmış? Çin setti'nin efendim iki dağın arası mı? Dümdüz yer git de git kaç kilometre ya? İki dağın arası doldurulmuş demir parçasıyla üstüne bakır dökülmüş bir set olaraktan çiilsettiği ile ne alakası var Peki onu bıraktık Çinliler tamam 1 milyar yecut mevcut gibi ben de diyorum bu Çinliler yecut mevcut gibi ama gibi demek o demekti ki <gülüyor> mecut mevcut gibi yani fakat e şimdi bunlar Kur'an'da diyor ki Rabbimin vadi gelince setti parçalayacak diyor Peki bu Çinliler orada sıkışıp kaldı dünyayı gezemiyorlar mı e şimdi istedikleri yere gidiyorlar. Dünyanın neresindeki sen? Çinli var. Uçak var. Gidiyorlar, geliyorlar. Peki bu ayete göre Rabbimin vade gelince set parçalanacak, bunlar çıkacak diyor. Ya e bunlar zaten şimdiden çıkmış. Yani şimdi bir şey konuştuğun zaman Kur'an'la çelişmeyeceksin. Kur'an'ı millete anlatayım, inandırayım derken bir şeyler uydurmayacaksın yani. Efendi babamız Hacı Ala der, Efendi Hazretleri. Kadde sallallahu ve bu işte çok karşı çıktı. O zamanki büyük alimlerden birisi Sebilü'r Reşat'ta yazı yazıyor. Osmanlı Dergisi Sebilur Reşat meşhur dergide. O mübarek adam çok da alim ama işte milleti işte şey diyeyim diye demek inandırayım diye gitti çinsetti dedi. Efendi baba da Ali Ağa Efendi Hazretleri, katasallahu Ne lazımcılık yapmaz. Onun da hep tabi arkadaşlara o hepsinden yaşlıydı hem ilimde hem yaşta. Fakat o zatı <gülüyor> sonra çarpmış. Yani bir görüşelim bu konuda falan. Bu sefer neyse Bahattin Abiden ben dinlemişim oğlundan, Allah selamet versin yaşıyor, hafız abi diyoruz ona. diyor Geldi diyor o hoca efendi o zaman büyük bir alim tabi o da, ee, babam diyor efendi babamız e tabi odaya aldı falan Fakat efendi baba tabi hiddetli insan, hemen yani hoş geldin buyur bir kahve için, <gülüyor> ya sen nasıl buna sen etti diyorsun ya. Bu ayetleri nasıl sen böyle mana örüntü falan derken Kapıyı da kitledi diyor biz dedik tamam Allah Allah içerde neler olacak belli değil efendim baba adama dayak da atar yani hiç <gülüyor> Yahu Kur'an'ı doğru anlayıp anlatmakla mükellefiz şimdi anlamadığın şeyi anlatmaya lüzum yok zaten Ama Çin Setli dediğin zaman da burada ayetleri okuyorum sana bu demirden mi yapılmış yok Bu iki dağın arası mı yok bunun arkasındakiler tıkandı kaldı mı yok Rabbimin vaadi geldi mi? Yok. E gelmedi Rabbinin vaadi daha kıyamet mi koptu? Yecüc mecüc ne zaman çıktı ki? Peki bunlar çıkıyor Seddin arkasında. Nasıl olacak bu ayet ya? Rabbimin vaadi gelince ceale dekka. O zaman Rabbim parçalayacak diyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece sabah ne buyurdu? Veylün lil'arabimin şerrin gadikterebe. Çok yaklaşan bir şerden Vay Arapların başına geleceğiz Mislühaz'a şöyle gösterdi Halka kadar Yecüc mecus ettiğinden şu kadar açıldı bu gecede Yani Tabi o hadis-i şeriflerin Sırrı tecelli ederekten Bu Cengiz Han'ın Dünyayı kasıp kavurma olayları Hülagü denen oğlunun Değil mi? Irak'ı, Bağdat'ı bütün yağmalaması, bütün İslami eserleri Dicle'de akıtması, efendim bir milyon Müslüman alimlerin hepsini kesmeleri, asmaları, bu hülage olayları tabii ki, bu bir hadis-i şerifin tezahürü oldu bir, bir noktada. Ama buradaki hadis-i şeriflerde okuyacağımız üzere sizlerin de dinleyeceğiniz üzere bu Yecüc Mecüc şu anda Settin arkasında kapalı durumda kalmışlardır. Henüz hiç daha çıkanları olmamıştır. Ancak <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi onlara tebliğe gitti. Miraç gecesi dünyayı gezdi ya bütün alemleri gezerken Yecüc Mecud'e tebliğde bulundu. Fakat e, çokları Yecüc Mecud'un da tamamına yakın diyebiliriz e, inkar ettiler. Efendimizin davetini tebliğini kabul etmediler. Ancak bazı rivadelerde birkaç kişi imanlı olduğuna dair rivadeler içlerinde vardır. Ama yani yekünü diyebiliriz toptanla yakını kafirdirler. İnkarcıdırlar ve cehennemi dolduracak durumdadırlar. Ve bizden kat kat fazla kalabalıktırlar. Ama bizden insan, yani şu anda o insan değil onlar da insan da. Bizden daha kalabalık bir toplumu bizim aynı paylaştığımız dünyada göremememiz, yani şu anda görmüyor olmamız Allah'ın ayetlerinden başka bir şey değildir. Aynı cinleri görmememiz gibi, aynı melekleri görmememiz gibi. Şimdi bunu gayba iman noktasında değerlendirerek ancak inanabiliriz. E, efendim teknoloji ilerledi, e, her yer keşfedildi diyerekten bir yere varamazsınız. Ve ben zaten bunu da çok kabul etmiyorum. Bu Allah Teala'nın murad ettiği yerleri gösterdiği anlamına geliyor. Allah'ın murad etmediği bir yerde zaten kendi şeyleri, cihazları da ne yapmıyor o bölgede? Bir çekim yapamıyor veyahut da oradan bir bilgi sağlayamıyor. Hala bir 15 sene evvel, 20 sene evvel yakınlarda bile Afrikalarda şuralara, buralarda öyle kabileler çıktığı haberlerde geçiyor ki hiç dünyayla alakaları olmadığı tespit ediliyor. Fakat Tabii bunlar büyük bir topluluk oldukları için Efendi babamız Hacı Alaeddin çok güzel bir tespiti vardı ve çok aklamanta yatıyor. Çünkü bu ümmetin eskilerinden bazı sahabe diyorlar ki biz setti gördük. Yani settinin arkasını görmedik, settin dışını yani bizim tarafımızda kalan taraftan gördük. Sonra zamanla Allah Teala gizlemek istediği zaman ağaçlar bitiriyor. Settin üzerine Ağaçlar bitiriyor. Şimdi demirden bir set. Öyle bir zaman geçtiği zaman bu 5000 seneden bahsediyoruz. Zaman geçtiğinde bir şeyin üzerine öyle bir kamufle Allah Teala bir efendim hayvana bile bu kalem mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bir hayvana bir kamufle e, kabiliyeti veriyor. Has veriyor. Allah hangi ağaca duruyorsa onun rengini alıyor. Bilmem hiç bir onu avlayacak düşmanı bile fark edip de onu avlayamıyor yani. Şimdi o settin üstü zaten set küçük bir yer. Çin setti gibi kilometrelerce değil iki dağın arasındaki bir yar. O arkada mahpus kaldılar. Fakat kendileri çoğalıyorlar. Allah Teala onların kendi yerleri geniş. Fakat üze, settin üzeri ağaçlarla, zam, murur zaman ile ağaçlarla vesaire şeylerle kapatıldığından şu anda bir dağın yarın efendim yamacında ve bir dağın kenarından geçerken çok dağlık bir bölgede. Oradan geçse bile geçen bir insan burada bir set var diye fark etmesi mümkün değil şu vaziyette. Zaten allah Teala buldurmayacaksa onu, kıyamet gelinceye kadar da bulduracak değildir. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, Efendimiz'e taş atmak için geldiği zaman tep metneye daha nazil olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında oturuyor taşları almış eline, hani Bizim hakkımızda ayet gelmiş yani bizi hiç ve bizi sebbeden bizi bize lanet eden ayetler okuyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye tabi gelmiş nerede o Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem yengezi yani efendimizin yengesi fakat lanetli kadın tepbette lanet edilen kadın ve atühu o bu bin hanımı diye geçen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada oturuyor sahabe arasında taş atacak taşlar elde getirmiş göremiyor. He soruyorsun. Nerede diyor? Ne gizliyorsunuz diyor? Ne korkuyorsunuz? Diyor, ne, ne diyor? Sahabem ekran böyle gülüyorlar. bakıyor. Efendim orada oturuyor. Kadın orada onu görmüyor. Şimdi Allah Teala göstermeyeceği zaman herkesin gözü baktığı yerde bir adamı burada gizle bilir. Allah buna kadirdir. Şimdi biz yecücü mecücü görmüş değiliz. Setti de göremiyoruz. Şu anda set bu şekilde kapalı vaziyettedir. Ama dünyadadır. Dediğim gibi ağaçlarla vesaire kamufle edici hastalarla üstü kapandığından yanından geçen bile o setti orada görmüyor. E peki yecüc durumu nedir? Onların e, settin dışında kalan bizim gibi insanların şu anda ulaştığı teknolojiden haberi yok. Onlar ilkel çağ gibi yaşıyorlar. Çünkü hadis-i şeriflerde onlar çıktığı zaman işte ellerinde okları, yayları vesaire kalkanlarıyla yani o zamanki kendi imkanlarıyla devam etmiş durumdadırlar. Zaten ne bir merdiven, ne bir gökdelen, ne bir asansör hiç öyle bir şeylere ulaşmış değiller. O teknolojiye de vakıf değiller. Yani seti aşacak bir imkan da bulmuş değiller. Zaten allah Teala ilham etmediği zaman kalkıp da Allah bir adamın bir şeyi aklına getirmediği zaman önünde de olsa onu yapamaz. Ha şu var, setten çıkacaklarsa birbirinin üstüne binseler Birbirinin üstüne binseler yine bir tanesi atlar aşağıya Ama Rabbim vakti gelmeden Ne yapmıyor? Onlara o yolu Açmıyor Allah Teala'nın çık demediği bir yerden bir yere çıkamaz Allah adama bir adama bir yerde dur diyor, adam kırk sene evden çıkmıyor Bir adama da girme diyor, adam eve girmiyor yani Rabbimizin ilhamıyla bizim hareketlerimiz. Kimse kendi kafasından bir hareket yaptığı yok. Bizi Rabbim yönetiyor. Bizi o ilham ediyor. Şurayı aç. Bak şuraya git şurada şunu bulacaksın. İnsan aklına bir şey geliyor adam hareket ediyor. Bu Allah'ın ilhamıdır başka bir şey değil. Böyle anlayacaksınız. Efendim şimdi bunlar ve terakne'a ba'vavum ya amazing mucuvi bab bak İşte o gün gelince Zülkarneyn Hazretleri anlatıyor. O gün gelince Rabbimin vaadinin vakti gelince set yarılınca patlayınca Yejiç Meciç dünya insanlarına saldırınca o zaman diyor o yüksek yerlerden işte tepelik yerler. Zaten ayette hatta iza futihat Yejucu ve Enbiya suresinde. Yecuj ve Mecuj setti açıldığı zaman vehum onlar minkulli hadebin her tepe ve yüksek yerlerden yensilun sel gibi akıyorlar. Öyle kalabalıklar bulundukları bölgede tepelik bölge. O tepelerden dağlardan su kayar gibi böyle akın akın inecekler Allah buyuruyor. İnecekler ve insanları yani yiyip içecekler. Mahvedecekler. Böyle bir efendim Allah Teala onlara imkan vermiş. Şimdi bunlar ayetlerle sabit. inkar eden kafir olur. Allah muhafaza buyursun. Ayetle sabit olduğu için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde 10 ayet 10 büyük alamet belirmeden kıyamet kopmaz buyurduğu hadiste doluyuşu güneşin <gülüyor> güneşin batıdan doğması ve duhan işte duman o sarması bunlar gelecek önümüzdeki dersler daha gelmiyor. ve dahbe dahbetularz yine önümüzdeki dersin konusu dahbetularz çıkacak o da bir mahluk Allah'ın yarattı ve yecüc ve mecuc. on ayetten birisi nedir? Yecüc mecucun e, bu dünyaya bu yani insanlara zarar verecek şekilde çıkışlarıdır. Kâbe Hazretleri rivat ediyor bunların e, hallerini, vasıflarını, hümseli azısnaf 3 sınıf olarak Yecüc Mecüc anlatılıyor. Sınıfın etsadiyum kel arzı. Bir sınıf diyor cesetleri böyle büyük ağaç gibi, çalılık gibi cesetler. Bedeni böyle bir değişik tipli insanlar. Bir ağaç şeklinde. O belli bir ağaç da sünebber ağacı diye. Bir sınıf 4 tezdruf, Bir grup diyor dörde 4. Yani 4 arşın. Bir arşın şu kadar. Dört arşın boy, dört arşın en böyle. Bir acayip bir tip yani böyle. Bir sınıf <gülüyor> uzun kulaklı bir kulağını seriyor, yatıyor bir kulağında üstüne yorgan kapatıyor yani. Bir sınıfta böyle. Allah Allah. Allah istese ne şekiller yaratır, ne tipler yaratır ya. Şu tipimize bak bizi güzel yaratmış. Kurban olduğum Rabbimize ne kadar hamd edelim. Bizi de öyle yapabilirdi. Ya bunlar da insan, bunlar da insan. Yaratır mı öyle? Ha? Çeşit çeşit. İbn Abbas'tan rivayet edildi hadiste, çocu ve çocu şibran, şibran Bir karışlığı bile var diyor. İkiye iki, bire bir. Ve atvallımselat var. Üç karış uzunluğunda olanlar böyle rivayetler geçiyor. Şimdi. Ahmet ve Taberani, Ahmet İbni Hanbel rivayet ediyor Taberani Halid İbni Abdullah Harmeyler radıyallahu anh ta. o da teyzesinden. Hadis-i şerifte ''İnneküm tukatilun ve inneküm lâ tezâluûne tukatilûn hadüven'' ''Ey ümmetim, siz devamlı düşmanla savaşacaksınız.'' Yani cihat kıyamete kadar bitmeyecek bir ameldir, görüyorsunuz hala. Resulullah'ın ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ile harp devam ediyor. Hristiyanlarla devam ediyor. Hala de, harp içerisinde bütün Orta Doğu özellikle İslam ümmetinin merkezleri. Harp devam edecek. Hatta tukatilü ve mecucu sonunda yecuc ve mecucle savaşana kadar. Cihat oraya kadar uzanacak yani. İraza'l <gülüyor> vücuhi suratları enli. Yüzleri diyor. Yecucu ta mecucu tarif ediyor. O kabilenin yüzleri enli. Sığaral <gülüyor> uyun gözleri çok küçük. İşte bu Moğol tipine biraz şey yapıyor. Sof ve şuur. Kılları efendim ee, siyahla kırmızı arası. Tüylerinin renkleri. Min kulli hade bin Tepelerden oluk oluk akacaklar. Kenne vücu evmül micannel mutraka. Sanki suratları kalkan gibi. Hani böyle kalkan tipli var ya böyle suratları, kalkan tipli böyle suratları olacak diyor. Bu da yine tabii Moğol, Tatar tipine biraz yakın düşüyor o yakınlıkları efendim çağrıştırıyor ama bunlar çok daha bir değişik insanlar. İbn Hibban sahih'te rivayet ediyor İbn Mesud'dan inecuc ve meecuc قلما ترقى احد Diğer hadis-i şerifte inecuc ve meecuc cem'un maşa. Nesai rivayetinde bak Nesai'de Yeucuc Meuc diledikleri kadar çiftleşme yaparlar. Cima yaparlar birleşme yaparlar. Bin tane bırakmadan hiçbiri ölmez diyor. Bin zürriyet bırakır. Binden de fazla. Böyle çoğalıyorlar. Devam ediyorlar. Yani bunlar hadis-i şeriflerde sabit. Hakimde, İbn-i Merdiye'de, İbn-i Hatim vs. hadis-i şeriflerde <gülüyor> zaten bin hadiste yine El cin 10 cinler insanları 10 parçaya bölsen. Kisadveze cüc mevcuc. Ye cüc mevcuc 9'a tekabül ediyor ve sairun nas sözü var. Bütün insanlar bir parçaya tekabül ediyor. Yani çok ilginç bir kalabalıkları var ve devamlı bu kalabalık devam ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisinde, Buhari hadisinde geçerken meşhur bir hadis-i şeriftir. Rabbimizin kelamını soruyor bir muharebedeydi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra bu ayet nazil oldu ayeti kerimeleri okuyunca sahabe çok ağlamaya başladılar, herkesin iştahları kaçtı, ertesi gün yemek yemiyorlar, hepsi ağlıyorlar, sızlıyorlar tabi sahabe-i kiramın dinleyişi, anlayışı farklıydı kıyametle ilgili ayetler okunduğu zaman, hac suresinin başında bu ayetler nazil oldu, estağfirullah ya eyyü enna züttekû rabbekum İnne zelzelda saad şey عظيم. Yama taraına tazhel kül murzgatın ama arzgat ve tazgul kül zat haml hamla. Ve tavana Ey insanlar Rabbinizden sakının Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir Öyle 5 nokta, 10 20 nokta, noktaya benzemez Kıyamet bir sallamaya başladığı zaman Her emziren anne veya hayvan, kedi, köpek Her emziren dişi Emzirdiğini unutacak gidecek. Ve her yüklü hayvan insan anında doğuracak, doğurduğunu da hissetmeyecek. Bütün insanları sarhoş gibi göreceksin, kimsenin aklı başında durmayacak. Ama kimse içki içip de sarhoş olmuş değil, lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Bu ayetler bana nazil oldu buyurdu, ayetleri okudu, sahabe-i kiramın bütün iştahı kaçtı. Ne uyku var, ne bir şey var muharebede tamamen perişan hale geldi. Sonra artes sabah oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların halini gördü. O ayeti kerime de inen ayetteki günden bahsediliyor. O gün hangi gündür?" diye sordu. "Allah ve Resulü bilir." dediler. Sahabeye kıram yorum yapmazlardı, hep depliydiler. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. "O gün Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a şu hitabı tevcih edeceği gündür. "Ya Adem'u İb'as ba'zennar." Ey Adem! Çabuk kalk cehennemin Adamlarını, mebuslarını seç gönder. Bütün insanlar ve cinler kimin çocuğu? İnsanları diyelim cinlerde var ama bütün insanlar Adem Aleyhisselam çocuğu. Hepsinin öz babası. Adem Aleyhisselam hiç kimse üveyliği yok. Hepsinin öz babası. Torunları, torunların torunları oluyoruz. Adem Aleyhisselam'a ne diyor? Bir baba olarak cehenneme gidecekleri zürriyetinden sen seç diyor. Yani ateşe, çocuklarını ateşe gönderirken ona seçtiriyor. Bu Adem Aleyhisselam'a çok zor geliyor. Adem Aleyhisselam emir kulu diyor ya Rabbi ne kadar nasıl seçeyim? Mevla buyurur ki ahric <gülüyor> <gülüyor> min kulli elfin tisaten tis tis her binden tis'amiye ve tis'ate ve tis bin kişi görüyor musun? mahşer dolu trilyonlar milyarlar her binden 999'u cehenneme seç diyor bu hadis Buhari'de. Her bin kişiden, 999'u cehenneme seç diyor. Adem Aleyhisselam'ın koluk anadı kırılıyor, bu durumda Kimsenin de ümidi de kalmıyor, sahabe-i kiram hepten Tamamen ümitsizliğe düşerekten Ya Rasulallah, o bir kişi hangimiz olacak diyor. Sahabe, sahabe, hepsi sahabe. Sahabeden bir tane cehenneme gider diyebilir misin? ''Ve kullen ve adellâhu'l Allah Hepsine cenneti söz vermiş diyor Kur'an. O sahabe ne diyor? Ya Resulallah o bir hangimiz olabilir diyor. Şimdi onlar öyle dediği zaman bu cemaatin içinde biz ne diyeceğiz yani? O bir hangimiz olabilir bin kişide? Ya, dünya nüfusuna vurursan. Çok üzülüyorlar kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Sevinin, sevinin diyor. 999'u yecüc ve mecücdendir, birisizdendir diyor oho elhamdülillah şimdi biraz heveslendik biz de cennete girebiliriz gibi biraz iştahımız açıldı siz yine yemeği çok kaçırmayın yani <gülüyor> ya çünkü bu ölüm, kabir, mahşer zor iş bunlar ya çok zor işler var ya bizim gülmemiz zaten mantık dışı yani bizi gülerken gören adam yani normal akıllı olsa bundan aklı yok der yani Önünde ölüm var, kabir var, maşlar sıra, bu kadar tehlike var adam gülüyor. E demek ki der aşırı şeyden, stresten kafayı yemiş der yani. Çünkü bu nasıl gülüyor ya? Neyi geçtik, neyi bitirdik, neyi hallettik gülüyoruz? Ama bu hadisi ben size niye okudum? Yecüc Mecüc'ün nüfus kalabalığını anlamanız için. Bukhari hadisinde de bu tespit yapılıyor ki nüfusları bizden çok daha fazla. Yani bize de bayağı bizi kurtaracaklar sanki yani nüfus olarak. Cehenneme adam lazım ya. Ama insanlar da durmuyor. Şimdi dünyaya baksan. 7 milyar insan var. 1,5 milyar Müslüman var. E 1,5 milyar Müslüman'dan şiası, şusu, busu, ehli sünnet kaç tane çıkar yani? Bu ehli sünnet olanlarda bir başka alem. Ben ehli sünnetim diyor. ve zaten ehli sünnetliği bana bırakmıyor yani. Bu kadar insandan da cennete girmek Kolay bir iş değil yani. Fakat Allah ya Rabbi, millet Yahudi, Hristiyan da cennete sokuyormuş şimdi. Bugün yine ateşle oynayan hoca var ya bir tane. O yazmış, Yahudi, Hristiyan cennete girecek diyor. Öbürü de cennete gidiyor. Şimdi Edison cennete girecek mi girmeyecek mi bunu tartışıyorlar yani. Şimdi kendileri girdiler cennete. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna Sübürge bağlamış. Şimdi yavurları sokma uğraşıyor. Kendi garanti girmiş. Şimdi diyor ki nasıl olacak falan. Edison girer mi girmez mi? O diyormuş ki. Efendim bir tanesi, bir tane de bir cansız hoca vardı. Ölmüş o. Bu bütün e, şimdiki ilayattaki bu yanlış görüşleri size yansıtan hocaların baş hocasıydı o. O zaten hiç namaz yok, abdest yok ama çok büyük hocaydı. Trabzon'da o, cansız efendi. O şimdi, adam ona soruyor. Diyor ki, hoca efendi dedi, bu bizim peygamberimize inanmadı. Cennete giremez diyor. Ulan sus sen cahil adam diyor. Niye giremez diyorsun diyor. Ya nasıl girecek diyor. Bizim peygamberimize inanmadı. Bilmiyorum. Yahu diyor kardeşim diyor Allah senin gibi diyor 5 milyon cahili sokacağına ne faydan var senin millete diyor. Allah düredi sonu soksa daha karlı çıkar diyor. Ulan bir defa Allah karlı çıkar diyen bir hoca kafir olur. Allah karlı çıkmaz ki ya. Allah kardan zarardan münezze Yani bu hoca, bütün bu şimdiki ilahetteki hocaların çoğunu yetiştiren adamdır. Cansız oldu Mustafa derler. Trabzon'da meşhur bu. E bunları yetiştiği adam o. Oradan gelmişti buralarda bunlarda şimdi. Şimdi Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek. Edison Cennet'e gitmiş, gönderiyorlar onu böyle siteler köşe yazarlar, bilmem neler. Ya şu ayetlerin karşısında sahabe-i kiram hangimiz o bir kişi olacağız diye uyumuyor, uykusu kaçıyor, ağlıyor. Bunlar diyor ki Yahudi Hristiyan da Cennet'e gidecek. E bir şey kalmadı ki, yeşiş meşiş de gitsin var Ben ne yapayım, Cennet babanın çiftliği ise herkesi sok ya. <gülüyor> bir tane geldi o zaman, yaşlı başlı adam Of'un ağalarından. Yüz yaşında adam. kulağa ta duymuyor. Efendi Hazretleri'nin cuma hutbesinde kulağa ta duymuyor. Efendi de bir saat hutbe okurdu mübarek o zaman. O da zaten ya kim anlayacak bu kadar ne uzattın? Diyor. <gülüyor> kim anlayacak? Sen kulağın duymuyor zaten. Ne anlayacaksın? Ondan sonra neyse yaşlı çok. Efendi hürmet ediyor tabii. Yaşlı olduğu için bir de ofun ağalarından falan o zaman okurken onlar talebeyken oralarda Kur'an yasak, herkes şey yasak. Onlar orada Kur'an'ı mı dava etmişler? Tabii bir hakları hürmetleri var ama adam yani Tam cuma bitti orada hat şerif olurdu eskiden cumadan sonra. Cuma'dan peşine Efez Kürullah'a keser efendi hat şerif usulü yapardı. E şimdi o da tam salanda oturuyor. Yahu dedi bu cennete sırf Müslüman mı gidecek dedi ya. Hepsi boş kaldı cennetin o zaman dedi. Müslüman az var dedi. Arduat semavat var hocalığı da var. İşte, Yarım hoca din yıkar meselesi ya. Cennetin eni dedi yerlerle gökler kadar dedi ya. Bu kadar geniş cennete dedi. Yahu Hristiyan da sokacak onda dedi o Sokacak onda dedi yani. Efendim Hazretleri şimdi ne yapsın buna? Böyle sırtını sıvazladı böyle yaptı. Adır adır sokar sokar dedi. <gülüyor> e buna böyle cevap verilir. Ne yapacaksın yani adama şimdi? Yüz yaşında bunamış yani buna. Ayet okuz anlı olur. Hadi sakın. Bunlar nasıl hoca olacaklar ya? Kur'an'da bütün eli kitabın kafirleri cehennemde belli kalacak bu kadar ayet var. Herif kalkmış Edison girmezse diyor senin gibi cahili niye soksun ki diyor ya. Ya Allah diyor bana iman şartını koyuyor. Peygamberine iman şartı diyor. Cennete imansız girilmez ya. İsterse bütün dünyanın ışığını sen bul ben ne yapayım? Bütün insanlara iyilik yap. Al Rabbine inanmadan, elçisine inanmadan cennete girilir mi ya? Böyle bir şey olur mu? Ama durum bu. Onun için yani tabii biz sevinelim. İnşallah ümitlenelim de Allah iman selameti versin. Son nefeste imanla ölecek cennete girmeye ümidimiz var inşallah. Ha zaten e, imanla ölebilirsek kesin cennetliyiz de cehenneme uğramadan mı girebiliriz, bir uğrar mıyız, orası da belli değil. Ama imanı kaybeden için hiçbir ümit yok. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip Hazreti Ali'nin babası Resulullah'ın en büyük destekçisi. Amca dedi, bir kelime-i söylediğini duyayım da Allah indinde kıyamet günü şahitlik edeceğim. Ne olur amca, ne olur amca. Böyle bakıyor tam ölüm döşeğinde o Ebu Cehiller gelmişler adamı şeytandan beder yavur göndermek için böyle. Tam ölürken korkup da şimdi sen bir de babalarının dinini de terk edersin diyorlar. Bak bak bak bak. bak. Adama orada bile damarına girerekten. Yok ya dedi ben babalarımın dini üzeri ölüyorum dedi ya. Koca bu Talip gitti cehenneme ya. Resulullah'ın en yakın amcası, en çok hizmetini yapan ya. Tek koruyucusuydu Mekke döneminde. Ne yapalım şimdi? Muhammed Mustafa'ya yardım olmaktan büyük iş var mı? O bile cennete götüremiyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Resulü <gülüyor> inanarak söylemeyen Resulullah'ın amcası da olsa giremiyor. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer ne oluyor? Azer niye giremiyor? Peki Nuh Aleyhisselam'ın hanımı niye giremiyor Kur'an'la sabit, ayetle sabit bunlar cehenneme giderken sen o Hristiyan'ı nasıl cennete sokuyorsun ya burada yani durum karışık bir yerlerden para alıyorlar bir locaların, lobilerin menfaatine çalışıyorlar onlara şey vaat ediliyor profesörlük alacaksın, şunu alacaksın, bunu alacaksın makamlar, mevkiler ileride falan atam, buna kapılıyor Allah muhafaza buyursun Fetvasını değiştiriyor, yorumunu değiştiriyor. Ayet-i hadese yanlış bak. E tabi ki bu millet de cahil köşe yazmak Ya adam diyor ilahiyatta profesör diyor. Sen ondan iyi mi bileceksin? Allah Allah. Onun için Allah kaymaktan muhafaza ele. Şimdi durum bu. Meccuc'un kalabalığı bu. Durumları bu. Ancak şimdi Allah Teala bunlara kirmizi İbn Hibban Hakim hep sahih hadis olarak rivayet ediyorlar. Yecüc <gülüyor> Her gün setti kazıyorlar. Bugün de kazdılar. Ebu Hureyre hadisinde. Hatta <gülüyor> tam setti yarmağa yaklaşıyorlar böyle. Yani yaracaklar, yarsalar gitti yani hep. Hep gittik yani zaten. Çıkacaklar ortalığı tecik. Kalal lezi başlarındaki yani yöneticileri olan İrdi Dönün şimdi diyor akşam oldu, ışıklar yok. Yani 24 saat mesai yapamıyorlar. Işıkları tam yarmağa yanaşınca diyor ki dönün. şimdi gibi de ki belediye bizim gece bile çalışıyor yani yol yapacağım diye. Dönün diyor yarın diyor yararsınız. Tam diyor zaten buraya bu noktaya geldikten sonra gündüz gözüyle patlatıp çıkarız yani. Fe makan sabaha kadar Allah'ın kuvvetiyle Eskisinden daha sağlam hale geliyor. E buna kim dayanacak şimdi? Bunu kim açabilir şimdi? Allah'ın kapattığını. Hatta <gülüyor> İbrahim'le vadesi gelince ve aradı Allah'ın Allah onları insanlara saldırmayı murad edince, Kâl al başlarındaki adam irjâ'u inşa Allahu Teala. O zamana kadar inşallah maşallah ağzından Allah çıkmamış. O gün geldi mi? Diyor ki dönün gidin inşallah Teala'sı da var ha. Yani. İnşallah Teala diyor yarın bu işi bitirirsiniz diyor. Şimdi tabii burada e, alimler bunu e, söylüyorlar. Bazı alimlere göre bu Ureyr'den Allah Teala diyor o adamın diline bunu dedittirecek Hiç bilmiyor adam bir şey ya. İnşallah Teala kim dedirtir? Allah adamın diline bunu Söyletecek diyor. <gülüyor> Bazı hadis-i şeriflere göre de bir kişi Müslüman olacak. Allah ona İslam inancı verecek. O Müslüman olan inşallah demesi nasip olacak. O inşallah ile tabi ben yarın şu işi yaparım deyip de inşallah demeyenlerin durumunu düşünün o işleri rast gider mi yani? Muhammed Mustafa bile sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? soran sorulara cevap için yarın cevaplarım dediği zaman vahiy 40 gün gelmiyor. En sevgili peygamberimsin ama senin vasından da bütün ümmete ilim öğreteceğim. Sakın yarın şu işi yaparım deme. Ancak Allah dilerse de. La taqul li şeyh hiçbir şey için inni fa'ilun zalika. Ben yarın şu işi yaparım, bir saat sonra yaparım, bir saat sonra. Bunu çok diyoruz. Ama ben çok deniyorum. İnşallah demeyi unuttukları mı yapamıyorum. Bir de bakıyorum sağ gidiyorum geleceğim derken sola gitmişim. E çünkü yarın bir iş çıkmış hiç hesapta yani. Neden? Bir düşünüyorum sana inşallah. Cık. İnşallah dememişim. İlla en Mutlaka Allah dilerse de. Ama unutulabilir beşeriz. Vezkurun be gidanesi unuttuğun zaman hemen Rabbin'i hatırla. Unuttuktan sonra da olsa ne zaman aklınıza gelse inşallah. Allah dilerse bu iş olur. Yoksa yollar kapanır. kapanır. <gülüyor> Nasreddin hocanın hikayesini anlatıyorum size. Ne dedi hanım dedi yarın dedi kar yağarsa kızıma gideceğim hava açarsa bağa gideceğim. Herif inşallah da ya dedi inşallah maşallah bu kalmış dedi ya açar ya kapar dedi yani. <gülüyor> Havada kapadı kar yağdı. Nere gidecek? Kızına giderken Yeniçeri ağaları yolu kaybetmiş. Bunu da yolda gördüler. Konya yolu nereden gider dediler. O da böyle, böyle yaptı. Ulan ne utanmaz adam zaten kafaları başlarında. Bunalmışlar, yolu kaybetmişler, kart... Sen ne terbiyesiz adamsın hükümetrici yani. Biz burada görevliyiz yani böyle yapıyorsun. Teşekkür değil Ya ya, Konya'ya kadar kaç günde gittiler, birkaç gün değil. Karısı görüyor, kızım nerede, baban sana mı geldi, yok. Bağa gidecek hali yok. Nereye gitti, nereye geldi, bir şey yok. Geldi kapıcana tık tık tık tık. Kadın da merakla haber gelecek, ölü mü mi? Kim o dedi? İnşallah benim dedi yani. <gülüyor> e tabi inşallah demezsen Allah adamı maymuna da çevirir bir de baktın kapıda kocam diye adam maymun olmuş yani. İnşallah adın ağzın alışsın yecüc mevcut bile inşallah demeden çıkamayacak yani. İnşallah diyeceksin. Allahsız işini at ağzına ama senin benim hürriyetim yok, senin benim elimde bir şey yok. Hesaplarımız şaşar, bizim hesabımızla iş dönmez. Allah ne dilerse o olur. Celleşanu ve cellecelalı, yani istisna denir bunu Arapçada. İstisna, inşallah de dediler. Ferdiğün dönüyorlar yatıyorlar yine. Fecidun öyketihi neteroku sabah geliyorlar. Bak binlerce sene ya, binlerce sene sabah gelmişler. Bütün yaptıkları kazı çalışmaları boşa gitmiş. Fakat o sabah geldiklerinde bıraktığı noktada bulacaklar. Hiç düzelme yok. Zaten işi kolaylaştırdıkları için Patlattıkları zaman Çıkacaklar insanların Başına bela Olacaklar Allah Teala tabi merdivenle çıkmalarını onlara ilham Etmiyor veya başka bir aletle çıkmalarını Onlara öğretmiyor ilham etmiyor Halbuki ağaçları var Bölgeleri ağaçlık bölge Ağaçlardan şeyler yapabilirler yani bu ilham meselesi Allah adamı öğretmedi mi, aklına getirmedi mi bir işi, senelerce o işi yapmaz yani. O kadar basit bir şey, aklına getirdi mi Kakkar yapar. İşte bu, böylece duracaklar vakti gelene kadar. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ şerlerinden muhafaza buyursun. Böylece şimdi ne olacak, şimdi ne olacak? Yani çıktılar, çıktıktan sonra durum ne? İsa Aleyhisselam Müslümanların başında. Mescid-i Aksa'da Dünya Müslümanları bir rahata ermiş Dünya cennet gibiyken Çıktı bu bela şimdi bu sefer Bakalım Bunlar da tepelenecekler tabi Allah belalarını verecek ama bayağı bir kıssaları var şimdi 1.5-2 sayfa hadis devam ediyor Şu anda yormayalım sizi de daha fazla Allah nasip ederse Yecüc Mecüc'ün ifsatlarını, fesatlarını ve Helak oluşları kıssalarını anlatalım inşaallahu rahman Nasıl helak olacaklar Ahiret yolculuğu devam ediyor Hediyelerimizi gönderelim ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi kabirlerini nur eyle makamlarını cennetleri, eyle, delecelerini eyle, bize de son nefeste nasip eyle ya rabbil Ruhları için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.